Dördüncü mebahas, tenbih. Yirmi altıncı mektubun dört mebahası birbiriyle münasebetler olmadığı gibi, bu dördüncü mebahasın on mesaili dahi birbiriyle münasebetler değildir. Onun için bu münasebeti aramamalı. Nasıl gelmiş, öyle yazılmış. Mühim bir talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. O talebenin beş, altı suallerine verilen cevaplardır. Birincisi, saniyen mektubunda diyorsun... Rabbul Alem'in tabir ve tefsirinde 18 bin âlem demişler. O adedin hikmetini soruyorsun. Kardeşim, ben şimdi o adedin hikmetini bilmiyorum fakat bu kadar derim ki, Kur'an-ı cümleleri birer manaya münhasır değil, belki Mev-i Beşer'in umum hitap olduğu için her tabakaya karşı birer manayı tazamun eden bir külli hükmündedir. Beyan olunan manalar, o külli kaidenin cüz'iyatları hükmündedirler. Her bir müfessir, her bir arif o külliden bir cüz'ü zikrediyor. Ya keştine, ya deliline veyahut meşrebine istinad edip bir manayı tercih ediyor. İşte bunda dahi bir taife o adede muvaffık bir mana keşfetmiş. Mesela ehl-i velayetin ehemmiyetle zikir ve tekrar ettikleri <gülüyor> Allah iki denizi verdi ki O denizler birbirleriyle karşılaşırlar. Aralarında ise bir engel vardır. Birbirine karışmazlar. Cümlesinde daireyi vücut ile daire-i imkandaki vahri rububiyye ve vahri ubudiyetten tut ta dünya ve ahiret bahirlerine, ta alem-i gayb ve alemi i şehadet vahirlerine, ta şark ve garp, şimal ve cenuttaki bahri muhitlerine, ta bahri rum ve fars vahrine, Ta at deniz ve Karadeniz deniz ve boğazına ki mercan denilen balık ondan çıkıyor. Ta at deniz ve bahri ahmere ve su eş kanalına, ta tatlı ve tuzlu sular denizlerine, ta toprak tabakası altındaki tatlı ve müteferrik su denizleriyle üstündeki tuzlu ve mutfasıl denizlerine, ta nil ve dicle ve Fırat gibi büyük ırmaklar denilen küçük tatlı denizlerle onların karıştığı tuzlu büyük denizlerine kadar ...manasındaki cüz'iyatları var. Bunlar umur ve murad ve maksut olabilir... ...ve onun hakiki ve mecazi manalarıdır. İşte onun gibi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dahi... ...pek çok fakait camidir. Ehli keşif ve hakikat... ...keşiflerine göre ayrı ayrı beyan ederler. Ben de böyle tehnederim ki. Semavatta binler alem var. Yıldızların bir kısmı... ...her biri birer alem olabilir... Yerde de her bir cins mahlukat birer alemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir alemdir. Rabbul alemin kabiri ise doğrudan doğruya her alem cenabı ı Hakk'ın ulubiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir demektir. Sani sen. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam terman etmiş. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا اَمُصَرَهُمْ بِعُيُوبِ اَنْفُسِهِمْ Allah, bir topluluk için hayır murad ettiğinde onlara nefislerinin ayıplarını gösterir. Kur'an-ı Hakim'de Hz. Yusuf Aleyhisselam demiş, وَمَا اُبَرْغُوا اُنَفْسِي اِنَّ الْنَفْسَ لَا اَمَّارَةٌ Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis kötülüğü en neticidir. Evet nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahtır. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. Öyleyse sen bahtiyarsın. Fakat bazen olur ki nefsi emmare ya levvameye veya mutmainneye intikal eder. Fakat sır halinde ve cihazatını asaba vermedir. Asaflar ve damarlar ise o ziteyi ahir ömre kadar görür. Nefsi emmare çoktan öldüğü halde onun asarı yine görülür. Çok büyük asliya ve evliya var ki nefisleri unutma ilmeyken nefsi emmareden şifa etmişler. Kalpleri gayet selim ve mülevvet iken emraz-ı kalpten vaadila etmişler. İşte buz vatlardaki nefse i emmare değil. Belki asaba devredilen nefs emmarenin vazifesidir. maraz ise kalbi değil. Belki maraz-ı İnşallah aziz kardeşim size hücum eden nefsiniz ve emraz kalbiniz değil. Belki mücahedenin devamı için beşeriyet itibarıyla asaba intikal eden ve terakkiyat daimiye sebebiyet veren dediğimiz gibi bir halettir. İkinci mesele, eski hocanın sual ettiği üç meselenin izahatı Risale-i Nur'un eczalarında vardır. Şimdilik icmali bir işaret edeceğiz birinci suali. muhiddin Harabi Arabi, Fahreddin-i Raziye demiş, Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayrıdır. Bu ne demektir, maksat nedir soruyor. Evvela ona okuduğun 22. sözün mükaddimesinde tevhid-i hakiki ile tevhid-i zahirinin farkındaki misal ve temsil maksada işaret eder. 32. sözün ikinci ve üçüncü mevkufları ve makasıtları o maksadı izah eder. Ve saniyen, usulü din imamları ve ulema ilmi kelamın ataide dair ve vücudu vacib-ül vücud ve tevhid-i ilahiye dair beyanatları Muhiddin Arabi'nin nazarında kafi gelmediği için ilmi kelamın imamlarından fahreddin yaraziye Razi'ye demiş... Evet, ilm kelam vasıtasıyla kazanılan marifet-i ilahiyye, marifeti kamile ve huzuru tam vermiyor. Kur'an-ı Muciz-ül Beyan'ın tarzında olduğu vakit, hem marifeti tam meyvelir, hem huzur huzuru temli kazandırır ki, inşallah Risale-i Nur'un bütün eczaları, o Kur'an-ı muciz Beyan'ın cabbe-i nuraniyesinde birer elektrik lambası hizmetini görüyorlar. Hem Muhiddin-i Arabi'nin nazarına, Fahreddin-i Razi'nin ilm vasıtasıyla aldığı marifetullah ne kadar noksan görülüyor. Öyle de tasavvuf mesleğiyle alınan marifet dahi Kur'an-ı Hakim'den doğrudan doğruya veraset-i mübüvessrıyla alınan marifet nisbeten o kadar noksandır. Çünkü muhibdin-i arabi mesleği huzuru daimi kazanmak için la mevcude illa deyip kainatın vücudunu inkar edecek bir tarz'a kadar gelmiş. Ve sairleri ise yine huzuru daimi kazanmak için la meşgude illa deyip kainatı misyan mutlak altına almak gibi acip bir karza girmişler. Kur'an-ı Hakim'den alınan marifet ise huzur daimi vermekle beraber ne kainatı mahcuma adem eder ne de misyan-ı mutlakta hapseder. Belki başı bozukluktan çıkarıp Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Her şey mirat-ı marifet olur. Sadi-i dediği gibi ben nazarı, huşiyar, Her varakı ı ez marifeti gerdigar. Uyanık nazarlar için her bir yaprak Allah'ın marifetine dair bir defterdir. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir pencere açar. Bazı sözlerde ulema-i kelamın mesleğiyle Kur'an'dan alınan minhacı hakikinin faktları hakkında şöyle bir temsil söylemişiz ki, Mesela,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 Sonra vacib bir vücudun vücudunu onunla ispat ediyorlar. Uzun bir yolda gidiyor. Ama Kur'an-ı Hakim'in minhace hakikisi ise her yerde suyguluyor, çıkarıyor. Her bir ayeti, birer asay Musa gibi nereye vursa ağabey hayat fışkırtıyor. وَكِيْ <gülüyor> كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى Her şeyde Allah'ın birliğini gösteren bir delil vardır. Disturunu her şeye okutturuyor. Hem iman yalnız ilim ile değil mi? da çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki bir yemek mideye girse, o yemek muhtelif asaba, muhtelif bir surette intisam edip tevzi olmuyor. İlimle gelen mesail imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra derecata göre ruh, kalp, sırf, nefis ve hakeza, letaif kendine göre birer hisse alır, mahseder. Eğer onların hissesi olmazsa noksandır. İşte Muhiddin Arabi, Fahreddin Razi'ye bu noktayı ikram ediyor. Üçüncü mesele. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي عَادَمٍ And olsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Ayetinin اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir. Ayetiyle Beş-i Tevfik'i nedir? El cevap 11. sözde ve 23. sözde ve 24. dördüncünün beşinci dalının ikinci meyvesinde izahı vardır. Sırr-ı icmalisi budur ki, Cenab-ı Hak kemal-ı kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor, çok vazifeleri gördürüyor, bir sayfada bir kitabı yazıyor, öyle de insanı pek çok enva yerinde bir nevi cami halk etmiş, yani bütün enva hayvanatın muhtelif derecahtı kadar, bir tek nebi olan insan ile o vezayeti gördürmek irade etmiş ki insanların kuvalarına ve hissiyatlarına fıtreten bir hat bırakmamış. Fıtri bir kayıt koymamış, serbest bırakmış. Sair hayvanatın kuvaları ve hissiyatları mahtuptur. Fıtri bir kayıt altındadır. Halbuki insanın her kuvası hassiz bir mesafede cevelaneler gibi gayr-i mütenah canibine gider. Çünkü insan halik bir kainatın esmasının nihayetsiz tecellilerine bir ayna olduğu için kuvalarına nihayetsiz bir istidah verilmiş. Mesela insan hırs ile bütün dünya ona verilse hem min diyecek, hem kodyamlığıyla kendi menfaatine düner adamın zararını kabul eder. Daha keza ahlak-ı seyyiyyede hassiz derecede inkişafları olduğu ve nemrutlar ve firavunlar derecesine kadar gittikleri ve sığgî mübalağı ile zalim olduğu gibi, ahlak-ı hasene de dahi atsız bir terakkiyata mezhal olur. Enbiya ve sığgî mübalağı ile terakki eder. Hem insan, hayvanların aksine olarak, hayata lazım her şeye karşı cahildir. Her şeyi öğrenmeye mecburdur. Hadsiz eşyaya muhtaç olduğu için, sığgî mübalağı ile cahildir. Hayvan ise, dünya geldiği vakit hem az şeylere muhtaç, Ha muhtaç olduğu şeyleri bir iki ayda, belki bir iki günde, bazen bir iki saatte bütün şerait hayatını öğrenir. Dünya bir başka alemde tekemmül etmiş, öyle gelmiş. İnsan ise bir iki senede ancak ayağa kalkar. On beş senede ancak menfaat ve zararı fark eder. İşte cehul mübalası buna da işaret eder. Dördüncü mesela. Ceddedu imanekum bila ilahe illallah İmanınızı ''La ilahe illallah'' ile geneliyinizin hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti çok sözlerde zikredilmiş bir sırrı hikmeti şudur ki, insanın hem şahsı hem âlemi her zaman teceddüt ettikleri için, her zaman tecdidi imanın kaçtır. Zira insanın her bir ferdi'nin manen çok atradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer terde asan sayılır. Çünkü zaman altına girdiği için o ferd vahid bir model hükmüne geçer. Her gün bir ferd-i ahar şeklini giyer. Hem insanda bu taaddüt ve teceddüt olduğu gibi tavattüm ettiği âlem dahi yerdir. O gider başkası yerine gelir. Daima tenedzi ediyor. Her gün başka bir âlem kapısını açıyor. İman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır, hem girdiği âlemin ziyasıdır. La ilahe illallah ise o nura açar bir anahtardır. Hem insanda madem nefis, heva ve vehin ve şeytan fitne diyorlar. Çok vakit imanını rencide etmek için gafletinden istifade ederek çok hileleri ederler. Şüphe ve ve iman nurunu kaparlar. Hem zahir şeriata muhalif düşen ve hatta bazı imanlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve hareket eksik olmuyor. Onun için her vakit, her saat, her gün tecrüb-i imana bir ihtiyaç vardır. Sual, mütekellimin ulaması, alemi imkan hudusun ünvan-ı icmalisi içinde sarıp zihnen üstüne çıkar. Sonra vahtaniyeti ispat ederler. Ehli tasavvufun bir kısmı Tevhid içinde tam huzuru kazanmak için La meşhûle illâ hu'' deyip kainatı unutur, misyan perdesini üstüne çeker. Sonra tam huzuru bulur. ve diğer bir kısmı hakiki fevhidi ve tam huzuru bulmak için la mevcudu illahu diyerek kainatı hayale sarar, ademe atar, sonra huzuru tam bulur. Halbuki sen bu üç meşretten hariç bir Cadde-i Kur'an'la gösteriyorsun ve onun şiarı olarak la mavide illahu, la maksudu illahu ondan başka madhid yoktu ondan başka maksud yoktu diyorsun. Bu caddenin tevhiyyede dair bir bürhanını ve bir muhtasar yolunu izmalen gösterir. Her cevap. Bütün sözler ve bütün mektuplar o caddeyi gösterir. Şimdi, istediğiniz gibi azim bir hüccetine ve geniş ve uzun bir bürhanına muhtasaran işaret ederiz. Şöyle ki, alemde her bir şey, bütün eşyayı kendi haline verir. Ve dünyada her bir eser, bütün asarı kendi müessirinin eserleri olduğunu gösterir. Ve kainatta her bir fiili i icadi, bütün ef'ar-i icadiyeyi, kendi failinin fiilleri olduğunu ispat eder. Ve mevcudatta tecelli eden her bir isim, bütün esmayı, kendi Müsemmasının isimleri ve ünvanları olduğunu işaret eder. Demek her bir şey, doğrudan doğruya bir bürhan gittir. Ve marifeti ilahiyenin bir penceresidir. Evet, her bir eser, hususen zihayat olsa, kainatın küçük bir misal-i musaffarıdır. ve alemin bir çekirdeğidir. Ve küre arzın bir meyvesidir. Öyleyse, o misal-ı musalları, o çekirdeği, o meyveyi icat eden, her halde bütün kainatı icat eden yine odur. Çünkü meyvenin mucidi, ağacının mucidinden başkası olamaz. Öyleyse her bir eser, bütün asarı müessirine verdiği gibi, her bir fiil dahi bütün efali failine isnaf eder. Çünkü görüyoruz ki, Her bir fiil-i icadi, ekser mevcudat ihata edecek derecede geniş ve zerreden-i kadar uzun birer kanun-i haldatiyetin ucu olarak görünüyor. Demek o cüziyeti fiil icadi sahibi kim ise, o mevcudatı ihata eden ve zerreden-i kadar uzanan, kanun-i ile bağlanan bütün efalin faili olmak gerektir. Evet, ismi ihya eden bütün hevamı ve küçük hayvanatı icat eden ...ve arz ihya eden zah olacaktır. Hal nevlevi gibi zerdeyi döndüren kim ise, ...müteselsilen mevcudatı tahrik edip, ...ta şemsi seyaratıyla gezdiren aynı zah olmak gerektir. Çünkü kanun bir silsiledir, efal onunla bağlıdır. Demek nasıl her bir eser, bütün asarı müessirine verir? Ve her bir fiili i bütün efali failine mal eder, aynen öyle der. kainattaki tecelli eden her bir isim, bütün isimleri kendi müsemmasına ispat eder. Ve onun umanları olduğunu ispat eder. Çünkü kainatta tecelli eden isimler, devair-i mütedâhile gibi ve ziyadaki elvan-ı sab'a gibi birbiri içine giriyor, birbirine yardım ediyor, birbirinin eserini tekmil ediyor, tezyim ediyor. Mesela muhri ismi bir şeye tecelli ettiği vakit ve hayat verdiği vakitada, Hakim ismi dahi tecelli ediyor. O hayatın yuvası olan cesedini hikmetle tanzin ediyor. Aynı halde Kerim ismi dahi tecelli ediyor. Yuvasını tezgin eder. Aynı anda Rahim isminin dahi tecellisi görünüyor. O cesedin şefkat ve hvaicini ihzar eder. Aynı zamanda Rezzak ismi tecellisi görünüyor. O zihayatın vekasına lazım maddi ve manevi riskini ummadığı tazda veriyor. Ve hakeza Demek muhiy kimin ismi ise kainatta nurlu ve muhiy olan hakim ismi de onundur ve bütün mahlukatı şefkatle terbiye eden rahim ismi de onundur ve bütün zihayatları keremiyle yaşı eden rezzak ismi dahi onun ismidir, ünvanıdır vaha keza Demek her bir isim, her bir kimin, her bir eser öyle bir yurhan-ı muhtaniliktir ki kainatın sayfalarında de asırların satırlarında yazılan ve mevcudat denilen bütün kelimatı hatibinin nakş talebi olduğuna delalet eden birer lülu'lu haniyet, birer hatem-i hakikidir. Allahum salli ala Allah'ım. Benim ve benden peygamberlerin sözleri içinde en faziletlisi La ilahe illallah'tır duyuran zata ve al ve ashabına salat ve selamet. Beşinci mesele. Saniye, mektubunuzda mücecred La ilahe illallah kafi midir? Yani Muhammedun Resulullah demezse ehl necat olabilir mi diye diğer bir maksadı soruyorsunuz. Bunun cevabı uzundur. Yalnız şimdi bu kadar deriz ki, Kelime-i Şahadet'in iki kelamı birbirinden ayrılmaz. Birbirinden ayrılmaz. birbirini ispat eder, birbirini tazambun eder, biri birinsiz olmaz. Madem Peygamber aleyhissalatu vesselam hatimul enbiya'dır, bütün enbiyanın varisidir, elbette bütün rusul yollarının başındadır, onun cadde-i kubrasından hariç hakikat ve yolu olamaz. Umun ehl-i marifetin ve tehkekin imamları, Sadi-i gibi derler, Buhala-s-Sadi, Berah-i-Safa, Zafer-buğben, Cüzder, Pay-i-Mustafa, ''Ey Sadi, Muhammed'i aleyhissalatü örnek almadan bir kimsenin selamet ve safa yolunu bulması imkansızdır. ''Hem kümrüt turutu mesbudeh illel minhacel Muhammediyye ''Bütün yollar kapalıdır ancak Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam yolu açıktır.'' demişler. Fakat bazen oluyor ki Cadde-i Ahmediye'de aleyhissalatü vesselam gittikleri halde bilmiyorlar ki Cadde-i Ahmediye'dir. ve Cadde-i Ahmediye dahilindedir. Hem bazen oluyor ki, peygamberi bilmiyorlar, fakat gittikleri yol, Cadde-i Ahmediye'nin eczasındandır. Hem bazen oluyor ki, bir keyfiyeti meczubane, veya bir haleti istiyarahkânâne, veya bir vaziyet i ve bedeviyâne suretinde, Cadde-i Muhammediye'yi düşünmeyerek, yalnız, La ilahe illallah, onlara kâfi geliyor. Fakat bununla beraber, en mühimciyet budur ki, adem kabul başkadır, kabul adem başkadır. Bu çeşit ehli cezbe ve ehli uzlet veya işitmeyen veya bilmeyen adamlar. Peygamberi bilmiyorlar veya düşünmüyorlar ki kabul etsinler. O noktada cahil kalıyorlar. Marifet-i ilahiyeye karşı yalnız la ilahe illallah biliyorlar. Bunlar ehli necaf olabilirler. Fakat peygamberi işiten ve davasını bilen adamlar onu tasdik etmezse Cenab-ı Hak da karamaz. Onun hakkında yalnız La ilahe illallah kelamı sebebi necat olan tevhidi ifade edemez. Çünkü o hal bir derece medarı özü olan cahilane Adem'i kabul değil. Belki o kabul-ü Adem'dir ve o inkardır. Mucizatıyla, asarıyla kainatın medarı fahri ve nev-i medarı şerefi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar eden adam elbette hiçbir cihette Hiçbir nura mazhar olamaz ve Allah'ı tanımaz. Her ne ise şimdilik bu kadar yeter. Altıncı mesele. Salih sen, şeytanla münazaran anındaki birinci mebahastaki şeytanın mesleğine ait bazı tadilat çok galiz düşmüş. Haşa, haşa kelimesiyle ve farz-ı muhal suretindeki kayıtlarla tadil edildiği halde yine beni titretiyor. Sonra size gönderilen parçada bazı ufak tadilat vardı. Müshanızı onunla taslih edebildiniz mi? Fikirinizi tevkil ediyorum. O tabirattan lüzumsuz gördüklerinizi pay edebilirsiniz. Aziz kardeşim, o medhas çok mühimdir. Çünkü ehl kanun zindikanın ı şeytandır. Şeytan izam edilmezse onun mukallikleri kanmazlar. Kur'an-ı Hakim, katirlerin gariz tabirlerini reddetmek için zikrettiğinden bana bir cesaret verildi ki, bu şeytani olan mesleğin bütün bütün çürüklüğünü, göstermek için, tarzı ı muhal suretinde, hiçbir şeytanın efradı mesleklerinin itizasıyla kabul etmeye mecbur oldukları ve ister istemez manen meslek diliyle diyecekleri ahmakane tadiratlarını fitireyerek istiman ettim. Fakat o istiman ile onları kuyu dibine sıkıştırıp, meydanı baştan başa Kur'an hesabına zapt ettim. Onların koyalarını meydana çıkardı. Şu muzafferiyete, şu temsil içinde bak. Mesela, semavata başı temas etmiş pek yüksek bir minare. Ve o minarenin altında küreyi arzun merkezine kadar bir kuyu kazılmış farz ediyoruz. İşte ezanı umun memlekette, umum ahaliye işitilen bir zat. Minare başından taktığı dibine kadar hangi mevkiyle bulunduğunu ispat etmek için iki fırka münakaşa ediyorlar. Birinci fırka der ki, minare başındadır.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 Halbuki hiç kimse ne onu kuyu dibinde görmüş ve ne de görebilir. Faraza eğer kaç gibi sakin, ihtiyarsız olsaydı elbette kuyu dibinde bulunacaktı, birisi görecekti. Şimdi bu iki muarız fırkanın muharebe meydanı o minare başından ta kuyu dibine kadar uzun bir mesafedir. Hizbullah denilen Ehl-i cemaati, yüksek nazarlı olanlara o müezzin zatı minare başında gösteriyorlar. Ve nazarları o dereceye çıkmayanlara... Ve kasirun nazar olanlara derecelerine göre birer basamakta o müezzine azamı gösteriyorlar. Küçük bir emare onlara kâfi gelir ve ispat eder ki o zat haş gibi camit bir cisim değil. Belki istediği vakit yukarı çıkar, görünür, ezan okur bir insan-ı kâmildir. Diğer kız bu şeytan denilen durum ise derler. Ya minare başında herkese gösteriniz ve yahut makamı kuyu bir diye ahmatane hükmederler. ahmaklıklarından bilmiyorlar ki minare başında herkese gösterilmemesi, herkesin nazarı oraya çıkmamasından ileri geliyor. Hem muhalata suretinde minare başı hariç olarak bütün mesafeyi zapt etmek istiyorlar. İşte o iki cemaatın münafasını halletmek için biri çıkar o hız bu der ki Ey menhusdür eğer o mezin azamın makamı huy gibi olsa kaç gibi cami, hayatsız kuvvetsiz olmak lazım gelir. Ve kuyu basamaklarında ve minarenin derecelerinde görünen o olmamak lazım gelir. Madem öyle görüyorsunuz, elbette o kuvvetsiz, hakikatsiz, camik olmayacak. Minare başı onun makamı olacaktır. Öyleyse ya siz onu kuyu dibinde göreceksiniz ki hiçbir cihette bunu gösteremezsiniz. Ve hiçbir kimseye orada bulunmasını dinletemezsiniz. Ve haksızsınız. Meydanı müdafahanız kuyu dibidir. Sair meydan ve uzun mesafe ise şu mübarek cemaatin meydanıdır. Kuyu dibinden başka o zatı nerede gösterseler davayı kazanırlar. İşte şu temsil gibi. münazara şeytani mevhası, aştan terşi olan uzun mesafeyi bu şeytanın elinden alıyor. Ve Hizbuş şeytanı mecbur ediyor, sıkıştırıyor. En gayr makul, en muhal, en menfur mevki onlara bakıyor.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 Çok akıllı bir adam o vakit onları denilecek. Öyleyse imana geliriz. Çünkü güzel, ahlaklı, akıllı olsa alâ kümmi hâl Resulullah'tır. Çünkü sizin bu güzel sözünüz, hududunuz da değil. Mesleğinizce böyle diyemezsiniz. Daha hakeza, temsildeki sair işaretlere hakikatin sair cihetleri tatbik edilebilir. İşte bu sıra binaenler. O şeytanla münazara edilen birinci mebhaz, ehli imanın imanını muhafaza etmek için mucizat Ahmediye'yi bilmeye, ve pati birhanlarını öğrenmeye muhtaç etmiyor. Edna bir emare, küçük bir delil onların imanlarını kurtarıyor. Kuyuhi dibindeki eskaya saatinin de olmadığına her bir hali Ahmediye aleyhissalatü vesselam, her bir hasreti Muhammediye aleyhissalatü vesselam, her bir tavr-ı nebevi aleyhissalatu vesselam birer mucize hüküme geçer. Âlam-i bir makam bulunduğunu ispat 7 Yedinci mesele, medar-ı ibret bir mesele. Vehme maruz, fütura düşen bazı dostlarıma kuvve-i manevi teyit edecek yedi emarenin delaletiyle sırf hizmet Kur'an'a ait bir ikram-ı Rabbani'yi ve bir himayet-i ilahiyeyi beyan etmeye mecburun ki o zayıf damarlı bir kısım dostlarımı kurtarayım. O yedi emarenin dördü dost iken, sırf birer maksat-ı için şahsıma değil, Kur'an'a hadimliğin cihetinde düşman vaziyeti almalarıyla o maksatlarının aksiyle tokat ediler. O yedi emarenin üçü ise ciddi dost idiler ve daima da dostturlar. Fakat dostluğun iktiza ettiği merdane vaziyeti muvakkaten göstermediler. Ta ki ehl dünyanın teveccühünü kazanıp birer maksat dünyevi kazansınlar ve başlarından emin olsunlar. Halbuki o üç dostum, mahte O maksatlarının aksiyle birer itat gördüler. Belki dört zahiri dost, sonra düşman vaziyeti gösterenlerin birincisi, bir midir? Kaç vasıta ile yalvardı, onuncu sözden bir nüsha istedi, ona verdim. O ise terfi için dostluğunu bırakıp düşmanlık vaziyeti aldı. Valiye şekva ve ihbar suretinde verdi. Hizmet Kur'aniye'nin bir eser-i ikramı olarak terti değil az edildi İkincisi diğer bir midir. Dost iken, amirlerinin hatrı için ve ehli dünyanın teveccühünü kazanmak fitriyle şahsına değil, hizmetkarlığın cihetinde rakibane ve düşmanana vaziyet aldı. Kendi maksadının aksıyla tutak yedir. Ümit edilmediği bir meselede iki buçuk seneye mahkum edildi.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 Kur'an'ın hizmetinde bana bir dostluk edecek niyetiyle ona samimane bir dostluk gösterdim. Sonra o, ehl dünyanın teveccühünü kazanmak için bir memurun bir türk bize karşı çok soğuk ve korkak vaziyeti aldı. Sonra o, maksadının aksıyla topak yedi. Müfettişimden şiddetli bir teklil yedi ve az yedildi. İşte bu dört adam düşman vaziyeti almakla böyle topak yedikleri gibi üç dostum da... Ciddi dostluğun iftiza ettiği merdana vaziyeti göstermedikleri için tokat değil, bir nevi iftar mev'inde aksi maksatlarıyla ikaz edildiler. Birincisi, gayet mühim ve ciddi ve hakiki bir talebem olan bir zat-ı muhterem, mütemadiyen sözleri yazar neşrederdi. Müşabbeş, büyük bir memurun gelmesiyle ve bir hadisenin vuku ile yazdığı sözleri sakladığı muvakkaten istinsafı terk etti. Ta ki ahli dünyadan bir zahmet görmesin ve bir sıkıntı çekmesin ve onların şerlerinden emin olsun. Halbuki o hizmet-i Kur'aniyenin muhakkaten katilinden gelen bir esere e olarak bir sene mütemadiyen bin liraya mahtumiyet gibi bir bela gözü önüne konuldu. Ne vakit istinsaha niyet etti ve eski vaziyetine döndü. O davasından tedbir etti. Dillahilhamd beraat kazandı. Hak haliyle beraber binlerden kurtuldu. İkincisi, Bek seneden beri mert ve ciddi ve cesur bir dostum. Ahli er dünyanın ve yeni gelen bir amirin üstü zannını ve teveccühünü kazanmak için komşu iken, düşünmeyerek ihtiyarsız birkaç ay benimle görüşmedi. Hatta bayramda ve Ramazan'da uğramadı. Halbuki maksadının aksıyla Karya meselesi neticelendi, nüfuzu kırıldı. Üçüncüsü, Haftada bir iki defa benimle görüşen bir hafız imam olmuş. Sarıp sarmak için iki ay beni terk etti. Hatta bayramda yanıma gelmedi. Hilaf-ı memur olarak, maksadının aksiyle yedi sekiz ay imamlıktı. bir halde hilaf adet bir surette ona sarıp bağlattırılmadı. İşte bu gibi kuatlar çok var. Fakat bazılarının hatırlarını kırmamak için zikretmiyorum. Bunlar ne kadar zayıf birer emarı ise de fakat içtimağında bir kuvvet hissedilir. Onunla kanaat gelir ki, şahsıma karşı değil, çünkü nefsimi hiçbir ikrama layık vermiyorum. Belki hizmet Kur'an noktasında, sırf o cihette bir ikram-ı ilahi ve bir himayet-i rabbaniye altında hizmet ettiğimiz anlaşılıyor. Dostlarım bunu düşünmeli, evhamı katılmamalı. Madem hizmet karlığıma bir ikram-ı ilahidir ve madem fahre değil, belki sükre sebeptir. Ve madem Rabbinin nimetini yâd et termanı var. Bu sırları binaen hususi bir surette dostlarıma beyan ediyorum. Seksinci mesele. 27 yedinci sözün iştihada mani eskabın beşinci sebebinin üçüncü noktasının üçüncü misalinin haşisidir. Mühim bir sual. Bazı ehli i takdik derler ki Elfaz-ı Kur'aniye ve zikriye Vesair tesbihlerin her biri müteaddit cihetlerle insanın letaif-i maneviyesini tenbir eder, manevi gıda verir. Manaları bilinmezse yalnız lafız ifade etmiyor, katil denmiyor. Lafız bir libastır. Değiştirilse, her taife kendi lisanıyla o manalara elfaz giydirse daha naki olmaz mı? En yani cevap. Elfaz-ı Kur'an diye ve tesbihat-ı nebeviyenin lafızları camit libas değil. Cesedin hayatlar cildi gibidir. Belki mürur zamanla cilt olmuştur. Libas değiştirilir fakat cilt değişse vücuda zarardır. Belki namazda ve ezamdaki gibi elfaz-ı mübarekiler, manay ürfilerine alem ve nam olmuşlar. Alem ve isim ise değiştirilmez. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti çok defa teklik ettim, gördüm ki o halet hakikattır. O halet şudur ki, Surin iknası Arefe gününde yüzer defa tekrar edip okuyordum. Gördüm ki bendeki manevi duyguların bir kısmı birkaç defa da gıdasını alır, vazgeçer, durur. Ve kuvve-i müfettire gibi bir kısım dahi bir zaman mana tarafına mütevecih olur, hissesini alır, o da durur. Ve kalp gibi bir kısım manevi bir zevkeme da bazı mekullar cihetinde hissesini alır, o da sükut eder. Ve hakeza git gibi. O tekrarda yalnız bir kısım letaif kalır ki pek geç usanıyor, devam eder. Daha manaya ve tepkikata hiç ihtiyaç bırakmıyor. Gaflet, kuvri müfekkireye zarar verdiği gibi ona zarar vermiyor. Lafız ve laf ı olduğu bir meali icmali ile ve isim ve alem bulundukları manayı örgü onlara katil geliyor. Eğer manayı o vakit düşünse zararlı bir usanç verir. Ve o devam eden latifeler, taallime ve tefehime muhtaç değiller. Belki tahattura, teveccühe ve teşvife ihtiyaç gösterirler. Ve o cilt hükmündeki lafızları onlara kafir geliyor. Ve mana vazifesini görüyorlar. Ve bilhassa o arevi lafızlar ile, kelamullah ve tekellim-i ilahi olduğunu tahattur etmekle daimiydi, teyzemedardır. işte kendim tecrübe ettiğim şu hâlet gösteriyor ki, Ezen gibi ve namazın tesbihatı gibi ve her vakit tekrar edilen Fatiha ve sure-i İhlas gibi hakikatleri başka bir insanla ifade etmek çok zoraldır. Çünkü menba-ı daimi olan eksans ilahiyye ve nebeviye kaybolduktan sonra o daimi letaifin daimi hisseleri de kaybolur. Hem her harfin na'at al sevabı zayi olması ve huzuru daimi bütün namazda herkes için devam etmediğinden gaflet içinde Tercüme vasıtasıyla insanların tabiratı ruha zahmet vermesi gibi zararlar olur. Evet, nasıl imamı Azam demiş, La ilahe illallah tevhid alem ve isimdir. Biz de deriz, Kelimat-ı tesbihiyye ve zikriyenin, hususan ezanda ve namazda olanların ekseriyet mutlakası, alem ve isim hükmüne geçmişler. Alem gibi manay-ı ziyade manay-ı örfî şer'isine bakılır. Öyleyse değişmeleri şer'an mümkün değildir. Her mümine bilmesi lazım olan mücmen manaları, yani muhtasar bir meali ise, en enami bir adam dahi çabuk öğrenir. Bütün ömrünü İslamiyetle geçiren ve kafasını binler malaya aniyette dolduran adamlar, bir iki haftada hayat ebediyesinin anahtarı olan şu Kelimat-ı Mübareke'nin meali icmalisini öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler, nasıl Müslüman olurlar, nasıl akıllı adam denilirler. Ve öyle heriflerin tembelliklerinin hatırı için o nur menbalarının mahfazalarını bozmak kâr-ı akıl değildir. Hem Subhanallah bilen, hangi milletten olursa olsun, Cenabı ı Hakk'ı takdis ettiğini anlar. İşte bu kadar kâfi gelmez mi? Eğer manasına kendi nisanıyla mütevecih olsa, akıl noktasında bir defa annem eder. Halbuki günde yüz defa tekrar eder. O yüz defa. aklın hisse-i başka lafızdan ve lafsa sirayet eden ve intizac eden meal-i icmali çok nurlara ve teyizlere medardır. Bahusus ah. tekemmim-i ilahi haysiyetiyle aldığı kutsiyet ve o kutsiyetten gelen teyizler ve nurlar çok ehemmiyetli dirler. en hasıl zaruriye-ti diniye mahfazaları olan el faz ilahiyenin yerine hiçbir şey ikame edilemez ve yerlerini tutamaz. ve vazifelerini göremez ve muvakkat ifade etseler de daimi, ulvi, kutsi ifade edemezler. Ama nazariyat-i diniyenin mahfazalara olan elfazlar ise değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihatla vesair tedriz ve talim ve vaazla o ihtiyaç müldefi olur. En hasıl lisan-ı nahli olan lisan-u aradinin camiyeti ve elfaz-ı kuraniyenin ircazı öyle bir tarzdadır ki kadili tercüme değildir. Belki muhaldir diyebilirim. Kimin şüphesi varsa ihrcaza dair 25. söze müracaat etsin. Tercüme dedikleri şeyler ise gayet mutfasar ve nakıs bir mealdir. Böyle meal de Hayatlar çok cihetlerle teşavul etmiş. Hayatın hakiki manaları nerede? 9. mesele Mühim ve mahrem bir mesele ...ve bir sırr velayet. âlem İslam'da ustanda sünnet ve cemaat denilen... ehl hak ve istikamet fırkı-y azimesi. Hataiki Kur'an-i ve iman-i ...istikamet dairesinde hüve hüvesine... ...sünnet-i seniyye itibar ederek muhalefaza etmişler. Ehli velayetin ekseriyet mutlakası... ...o dairden neş'et etmişler. Diğer bir kısım ehli velayet... ehli sünnet ve cemaatın bazı desatirleri haricinde... ve usullerine muhalif bir caddede görünmüş. İşte şu kısım ehli velayete bakanlar iki şirkta ayrıldılar. Bir kısım ise ehli sünnetin usulüne muhalif oldukları için velayetlerini imkâr ettiler. Hatta onlardan bir kısmının tekbirine kadar gittiler. Diğer kısım ki onlara ittiba edenlerdir. Onların velayetlerini kabul ettikleri için derler ki halk yalnız ehli sünnet ...ve cemaatin mesleğine münhasır değil. Ehl-i yani bid'a'dan bir fırka teşkil ettiler. Hatta dalarete kadar gittiler. Bilmediler ki her hadî zat mühdi olamaz. Şeyhleri hatasıyla mazurdur. Çünkü mezhudur. Kendileri ise mazul olamaz. Mutavassıb bir kısım ise o velilerin velayetlerini inkar etmediler. Fakat yollarını ve mesleklerini kabul etmediler. Diyorlar ki, pilaf usul olan sözleri ya hale mağlup olup kafa ettiler veya manası bilinmez müteşabihat misirli şatahattır. Mah tesir. Birinci kısım hususan ulema-i ehl-i zahir, mesleki ehl sünnet-i muhafaza niyetiyle çok minin evliyayı inkar hatta kadlin etmeye mecbur olmuşlar. İkinci kısım olan taraftarları ise o çeşit şeylere ziyade husuzan ettikleri için hak mesleğine bırakıp bid'ata, hatta dalalete girdikleri olmuş. İşte şu sırra dair, pek çok zaman zihnini işgal eden bir halet vardı. Bir zaman, ben bir kısım ehl dalalete mühim bir vakitte kahriyle ile dua ettim. Bedduama karşı müthiş bir kuvve iman maneviye çıktı. Hem duamı geri çeviriyordu, hem beni Sonra gördüm ki o kısım ehl-i dalalet, ı hak icraatında, bir kubbe maneviyenin teshilatıyla arkasına aldığı halkı sülükleyip gidiyor. Muaflak oluyor. Yalnız cedirle değil mi? Belki velayet kuvvetinden gelen bir arzuyla imtizaç ettiği için ehli imanın bir kısmı o arzuya tapılıp hoş görüyorlar. Çok fena telakı etmiyorlar. İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit dehşet aldım. Fe subhanallah affedin. Tarih-i başka velayet bulunabilir mi? hususan müthiş bir cereyan-ı dalalete ehl-i hakikat taraftar çıkarma dedim. Sonra bir mübarek arefe gününde müstahsal bir adet-i islamiye-i binaen sure-i ihlası yüzer defa tıkran ederek okuyup onun bereketiyle mühim bir suale cevap namında yazılan mesele ile beraber şöyle bir hakikat dahi rahmet-i ilahiyye ile kalbi acizhaneme gelmiş. Hakikat şudur ki Sultan Mehmet Fatih'in zamanında hikaye edilen Meşhur ve Manidar, Cibali Baba kıssasının evinden olarak bir kısım ehli velayet, zahiren muhakemeli ve akıl görünürken meczupturlar. Ve bir kısmı dahi bazen sahvede ve daireyi akılda görünür. Bazen aklın ve muhakemenin haricinde bir fare girer. Şu kısımdan bir sınıfı ehli iltibastır, teklif etmiyor. Sekir halinde gördüğü bir meseleyi Halif sahbede katruf eder, hata eden ve hata ettiğini bilmez. Meczuplarının bir kısmı ise indi Allah mahfuzdur, dalanete sülük etmez. Diğer bir kısmı ise mahfuz değiller, bid'at ah ve dalanet fırtalarında bulunabilirler. Hatta kafirler içinde bulunabileceği ihtimal verilmiş. İşte muhakkak veya daimi meczup olduklarından manen mübarek Mecnun hükmünde oluyorlar. ...ve mübarek ve serbest mecnul hükmünde oldukları için mükellef değiller. Ve mükellef olmadıkları için muahize olmuyorlar. Kendi velayet-i mezrubaneleri baki kalmakla beraber ehli i ve ehli i bid'a'ya taraftar çıkarlar. Mesleklerine bir derece revaç verip bir kısım ehl imanı ve ehli i hakkı bu mesleğe girmeye meş'umane bir sebebiyet verirler. Onuncu mesele.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 Cenab-ı Hak çok şükür beni kendime beğendirmeliyim. İkinci cihet, sıf Kur'an-ı Hakim'in bellalı olduğu cihet nedir? Bu kapıdan girenleri alev ve aynı kabul ediyorum. Onlar da üç tarzda olur. Ya dost olur, ya kardeş olur, ya talebe olur. Dostun hassası ve şartı budur ki, katiyen sözlere ve envar-ı Kur'aniye dair olan hizmetimize ciddi taraftar olsun. ve haksızlığa ve bidalara ve dalalete kalden taraftar olmasın. Kendine de istifadeye çalışsın. Kardeşin hassası ve şartı şudur ki, hakiki olarak sözlerin meşrime ciddi çalışmakla beraber, beş farz namazını eda etmek, yedi tebaili işlememektir. Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki, sözleri kendi malı ve teylifi gibi hissedip sahip çıksın. Ve en mühim vazife-i hayatiyesini ve hizmeti bilsin. İşte bu üç tabaka benim üç şahsiyetimle alakadardır. Dost benim şahsi ve zati şahsiyetimle daha olur. Kardeş, abdiyetim ve ubudiyet noktasındaki şahsiyetimle alakadar olur. Kalebe ise Kur'an-ı Hakîm'in bellalı cihetinde ve hocalık vazifesindeki şahsiyetimle münasebettardır. Şu görüşmenin de üç meyvesi var. Birincisi... dellallık itibariyle mücevherat Kur'an'i benden veya sözlerden ders almak velev bir ders de olsa. İkincisi, ibadet itibarıyla itibariyle ukurevi kazancıma hissedar olur. Üçüncüsü, beraber dergah-ı ilahiye-i müteveccih olup, Rabb-i kalb ederek, Kur'an-ı Hakim'in hizmetinde el ele verip, tevfik ve hidayet istemek. Eğer talebe ise, her sabah mütemadiyen ismiyle, bazen hayaliyle dahi yanımda hazır olur, hissedan olur. Eğer kardeş ise birkaç defa hususi ismiyle ve suretiyle dua ve kazancımda hazır olup hissedan olur. Sonra umum ihvanları içinde dahil olup rahmet-i ilahiyeye teslim ediyorum ki dua vaktinde ihveti ve ihvani dediğim vakit onlar içinde bulunur. Ben bilmezsem rahmet-i ilahiyi onları biliyor ve görüyor. Eğer dost ise ve feraizi kılar ve kebairi terk ederse umûmiyyet ihvan etibarıyla bu an bu dahildir bu üç tabaka dahi beni manevi tualda kazançlarında dahil etmek şarttır Allahumme salli alâ menfâl, el müminu lin yutmil kalbiyani parçaları birbirine tutan bina gibidir buyuran o zata ve al ashabına salat ve selam ederiz. Subhaneke la ilme lenna illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilginiz yoktur. Muakkati ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. Ve قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَ دِيَ لَوْلَا اِنْهَدَانَ اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُ Dediler. Bizi buna eriştiren Allah'a hamdolsun Yoksa Allah hidayet etmeseydi, biz kendiliğimizden buna erişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirdiler. اللّٰهُمَّ <gülüyor> يَا مَنْ اَجَابَ نُوْحَنْ فِي قَوْمِهِ وَيَا مَنْ مَسَرَ بيا من أرجع يوسف إلى يعقوب بيأ من فشط عن أيوب بيأ من أجاب دعوة زكريا بيأ من تقبل يوم سبنا متى نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تخفني وتخفز هذه الرسائل ورفاقهم من شر شياطين Allah'a dan u inella tekilna ila anfusina nektib kurbetena ve kurbetahum veşfe amra ve kulubena be kulubihim amin amin amin ey kavmi içinde nurul duasını icabet eden ey düşmanlarına karşı İbrahim'e yardım eden ey Yusuf'u tekrar yanına kavuşturan ey Mısır'dan zararı kaldıran ey Zekeriya'nın duasına cevap veren, ey Yunus İbn-i tevbesini kabul eden Allah'ım, bu müstecah duaların sahiplerinin hürmetine beni, bu Risale'nin naşilini ve arkadaşlarını iz ve cin şeytanlarının şerlerinden muhafaza etmeli, düşmanlarımıza karşı bize nusret vermeli, bizi nefislerimize terk etmemeli, sıkıntılarımızı kaldırmanı ve kalplerimizin Ve onların kalplerinin hastalıklarına şifa vermeni senden istiyoruz. Ani, ani.